Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, tam bu bağlanma sırasında da gene flash haber detaylarını öğrenemedik ama Hakkari'de çok sayıda ölü. Gerçekten. Evet, şu anda yani bizim haber merkezinden bildirdiler. Yani bu konuda yayın yapmak da kolay olmuyor doğrusu. Evet, yani savaş muhabiri değiliz. Ee, hani bu, bu tür haberleri sıradan e, bir iş olarak dinleyip ya da aktarıp böyle geçelim. Biliyorsunuz onlar da çok kolay yapmıyorlar işlerini ama sonuçta. ...her gün rastladıkları olaylar olduğu için... mutlu şeyler... ...bir tür kanıksama ya da yabancılaşma... ...yaşıyor olabilirler ama bizler için öyle değil gerçekten... ...böyle bir haberle başladığımızda ...yine bütün dengeleriniz sarsılıyor... Evet. ...dünyanız bozuluyor... Ben ee, gene de bir haber vermek... ...bilgi vermek istedim seninle de paylaşmak istedim. Evet zaten <gülüyor> gazeteleri alır almaz dünkü... Yani korkunç olayla ilgili e, manşetler çarpıyor yüzümüze. E, hani gerçek anlamda bir savaş o, yaşamakta olduğumuzu bu haberler değilse başka ne gösterir diye soruyor insan kendi kendine. Ve bu savaşı bu kadar e, hani e, çok pişkin hale gelmiş savaş muhabirlerinin e, edasıyla e, izli olmak da e, tuhaf bir şey. E aklıma hep Krista e, Wolf'un e, Hiçbir Yerde kitabının e, hay, girişinde kullandığı e, bir, bir, bir pasaj gelir. E, aslında şimdi bulsam hemen aktaracağım. E, evet. E, Hiçbir Yerde diye bir küçük romanı var. Kleist'i ve e, anlattığı Kleist'in ...iç dünyasını, o aşkını falan anlattı... ...ama oldukça da iç kıyan bir... ...hayat hikayesi olduğundan... ...roman da öyle... ...aktarayım mı? Lütfen. Her yerde kan gibi... ...bakmayan gözler, konuşmayan ağızlar... ...biçimsiz bedenler... ...göğe doğru yükselmiş... ...uzak mezarlarda birbirlerinden ayrı kalmış... ...yeniden dirilmiş... ...suçluları affetmiş... ...özgün melek sabrıyla... ...ve biz... Hala sözcüklerin acı tadını özlüyoruz. Tüm başımıza gelenler karşısında yine de suskun. Şimdi tabii burada hem bize uyan hem uymayan şeyler var. Yani Bazen bütün bu olan bitenler karşısında elbette konuşuyoruz. Yani suskun değiliz. Hani sözü kullanma anlamında Siz suskun değiliz ama olan biteni durdurma anlamında hakikaten bir tür... telç hali yaşandığını söyleyebiliriz. Ya yani bu bu bu açıdan uyuyor diyebilirim. Evet, evet. Çünkü hani bu savaşın nasıl bitebileceği konusu belki kaç programdır biz birlikteyiz bilmiyorum ama konuşabileceğimiz pek çok başka konu var. Bazen hani eğlenceli, tırnak içinde geyikli programlar da. E, yaptık. Bunu da e, zevkle yaptık ama programlarımızın büyük bir kısmının e, en azından yarısının e, bu meseleye ayrıldığını herhalde e, tahmin edebiliriz değil mi? Evet. Yani savaş, gün sorunu işte onunla bağlantılı olarak anayasa. Kaçınılmaz kıpkak, olarak evet. E, e, ha, konuşuyoruz, konuşmadığız, konuşacağız elbette. İşte neler yapabileceği de tartışacağız. Ee, ama e, bu, bu, bu, burada bir başka şey ihtiyaç var. Nasıl biter bu sorusunu hayatta daha fazla test etmemiz, daha fazla görmemiz gerekiyor. Ee, şu tarafların açıklamaları bu savaşın ilerlebet devam edebileceği gibi e, bir hava veriyor. E, sanki adım adım... İsrail-Filistin meselesine doğru gidiyoruz gibi. Ee, i̇şte 45 yılında, 50 yılında başlamış olsun, 48'de başlamış olsun, e, 60 küsur yıldır devam eden bir sorun. E Türkiye'de de bu 30 yılı buldu işte. Silahlı çatışma dönemi olarak söylüyorum. Sorunun kökleri daha eskiye dayanıyor şüphesiz. E, ve e, İsrail-Filistin e, sorunu Bütün ölümlere rağmen dünyanın birlikte yaşayabileceği, sürdürülebilir bir çatışma olarak algılanıyor büyük ihtimalle. Öyle nitelenebilir biraz abarttım mı bilmiyorum ama bizde de sanki bütün bu ölümlere rağmen bu ölümlerle birlikte sürdürülebilir bir sorun, birlikte yaşanabilir bir sorun olarak mı? kabul etme yönünde ilerliyoruz bunu tam yani bu konuda hakikaten ciddi e, endişelerim var bazen ilk defa şimdi düşünüyor diyelim ilk defa şimdi söylüyor diyelim başkaları da söyledi şüphesiz ama e, sanki bu öyle bu haliyle birlikte yaşayabileceğimiz bazen ateşkesler bazen durur, durulmalar olsa da arada ölümler korkunç e, çapta kayıplar Ama sonra durulmalar ve bu böyle bir 30 yıl daha gidebilir mi? Ee, e, sanki böyle gidebilir gibi düşünenler var. Var evet fakat evet, yani, Durum, pardon ben... bir kez daha bu flash haberin devamını da getireyim. Şimdi ulaştırdı e, rakam olarak e, ürkütücü boyutlarda. Gerçekten mi? Evet Çukurca'da, Haker'nin Çukurca ilçesinde. 21 şehit diyor. 21. Evet, Cihan Haber ajansın haberi bu. Tabii. Çatışmalarda 21 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü öğrenildi diyor. Keklikdere bölgesinde 18, Çukurga, Çukurca ilçe merkezinde de 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğu bildirildi diyor. NTV'ye göre de 24. Böyle bir... haber var maalesef yani tek kişinin ölümü bile korkunç bir olay ama bu kadar çok sayıda ee, hani asker ölmüşse çatışmanın boyutunu düşünün artık evet. ee, bu, bu, bu bu çatışmanın nasıl gerçek anlamda bir savaşı ee, savaş, savaş haine geldiği daha doğrusu savaş olduğunu haine geldiği değil zaten öyleydi, zaten öyleydi evet ee, e, Düşündürüyor. E bu bu bu bu ben tabii Türkiye'de bunun sürdür bu şekilde bu sorunla bu boyutlarıyla bu e, özellikleriyle birlikte yaşayabileceğimiz konusunda değilim yani bu sürdürülebilir bir sorun değil çatışma da sürdürülebilir bir çatışma değil yani Türkiye'de toplumun bir bütün olarak toplumun Kürt Türk fark etmiyor e, bu ölümlerle birlikte bu çatışmalarla birlikte yaşayabileceğini ben düşünmüyorum tabii dün mesela daha eee Diyarbakır'da toplanan 741 tanesini toplu vergi temsilcileri. Bana göre son derece önemli bir bildiri yayınladılar. E, bunların hiçbiri doğru yani doğrudan e, şey değil. hani BDP çevresi veya ona yakın olanlar değil, AKP ve ona yakın olanlar değil. Gerçekten her iki tarafla da ilişkileri olabilen, bazıları mesela doğrudan AKP'de siyaset yapan ya da yapmaya niyetlenmiş bir dönem insanlardan oluşuyor o, o, o, o, o temsilciler. Yani bu 741... Hükümeti çok net yapılanların çatışmaları ıı, alevlendireceğinden çok endişe ettiklerini belirtiyorlar. Bilhassa bu KCK operasyonları ıı, adı altında siyasetin zeminin bütünüyle yok edildiğini vurguluyorlar. ve bir an önce iki taraflı ateşkes çağrısı yapıyorlar. Bakın bunun da altını çiziyoruz. Evet. Ee, şimdi herkes böyle çatışmalar ve bu kadar kayıplar varken iki taraflı ateşkes sözü ne çok tepki gösterebilir ama operasyonlar ve AKP peki ülkenin silah susturması eş zamanlı gerçekleşmediği takdirde çatışmaların önünü almak mümkün olmayacak. Bunu bölgede yaşayanlar çok net görüyor. ...Türkiye'nin batısında yaşayanların... ...Türkiye'de, Ankara'da... ...Çankaya'da, orada burada işte... ...yönetenlerin... ...de bunu görmesi gerekiyor. Türkiye bu kadar büyük bir... ...çatışma potansiyeli taşıyan... ...bir sorunla... ...çatışmaların bu kadar alevlendiği... ...şartlarda... ...daha fazla... ...daha fazla bir şey yapmak zorunda. Evet... E... Fakat gidişat tabii yani daha biz bugün sabahli şeyi okurken bir yandan bu şey, korkunç olayı daha şimdi sözünü ettiğimizden önceki bu sabah gazetelere düşen, ajanslara düşen olayı okurken aynı zamanda yani Bitlis karakolundaki Norşin'deki, bu, evet. Norşin'deki olayı anlatırken Ee, ama aynı zamanda da işte KCK tutuklamalarının bir yandan devam ettiğini ve de TSK e, operasyonlarının da e, sürmekte olduğunu. Yani dolayısıyla şey söylemiştik. Yani dolayısıyla tetikten el çekme durumu hiç kimse için söz konusu değil anlaşılan. Ee, yani bu hani bu kadar, kadar karamsar... E... ...olmak istemem... ...şu nedenle... Yani ...sadece niyet, sadece... istek anlamında söylemiyorum... Evet. ...belki çoğu zaman... ...savaşın çok yıkıcı olmaya... ...başladığı anlar... ...belki de her iki tarafın da... ...çatışmayı durdurmak için... ...daha fazla... ...çaba, harcama ihtiyacı hissettiği anlar da olabiliyor... ...yani bir mecburiyet haline gelebiliyor... ...artık istek, niyet... E, proje, politika değil bir mecburiyet haline gelebiliyor. E, şimdi e, tabii e, bir sürü insan bu saldırılar, bu kayıplar karşısında işte daha fazla e, askeri operasyon, e, daha fazla baskı, daha fazla şiddet diyecektir. İntikam e, sesleri yükselecektir. E, bu, bu da yaşamadığımız bir şey değil, çok da anlamayacağımız bir şey değil. Ama bunun sonu başka başka ölümlere çıkıyor. Yani hep böyle oldu. İşte üç e, e, askerin ölümünden beşe beşten ona ondan 20'lere çıkmışsa bu artık öbür tarafta da pekelerden beşer onar vesaire toplarak e, böyle gidiyorsa e, demek ki bu politika e, devam ettikçe kayıplar artacaktır. Yani. hep öyle oluyor. Bu çok basit bir şey. Biz uzman olmak gerekmiyor mesela yakından takip ediyor olmak gerekmiyor. Yani daha fazla şiddet, daha fazla savaş, daha fazla kayıp demektir. Daha fazla kayıp için tek kayıp, daha fazla kayıp karşılığında gösterilecek tepki öfke ve intikam olursa onun da sonu bir ölüm döngüsüdür. Başka bir şey değildir. Yani şu anda mesela Kaç, kaç zaman yazdım şiddetle ilgili ve kaç zaman konuştuk? Yani bir defa sadece şiddetin, savaşın mantığı hakim olursa her iki tarafta da bir süre sonra sadece yok etme, intikam amaçlı olsun, öfkeyi yatıştırma amaçlı olsun... Sadece yok etme başlı başına bir amaç haline gelebiliyor. Karşı tarafı acıtma, karşı, tarafa, e, karşı tarafın canını yakma bir e, başlı başına hedef haline geliyor. Şimdi e, KCK operasyonlarının yarattığı havada Kürtlerdeki öfkenin ne kadar yükseldiği bilmiyor. Daha geçen gün yine çeşitli e, internet sitelerinden e, aldığımız bilgiler şuydu. E, Daha çıkışlarda son yıllar, son aylarda... Büyük bir e, artış yaşanmış. Şimdi e, tekrar dönüp şu soruyu sormak zorundayız. Siyaset mi, şiddet mi, savaş mı yoksa demokratik faaliyet mi? Hangisi öyle çıkacak? Sadece bir tarafa e, bunu söylemekle bir sonuç elde edemiyorsunuz. Yani binlerce kez keke tek tarafta silah bıraksın deriz. ...daha önce de dedik ya bunu kaç kere konuştuk... ...yani şöyle bir dönün bakın... ...2000'lerde yayınlanan bildirilere... ...bizlerin hepsinin bunun imzası var... Evet. ...ama bir gerçekliği olmadı işte... ...ve biliyoruz ki... ...savaş böyle iç çatışma... ...bu kadar yoğun bir şekilde varken... ...bunu sona erdirmenin ayrı bir hukuku... ...ayrı bir dünyası mantığı vardır... O dünyaya, o dünyanın gereklerine girilmeden kolay kolay bitmiyor işte. Sri Lanka modellerini öne çıkaranlar bugün önlerine koyup düşünsünler bakalım. Hükümeti dolduruşa getirenler, PKK'yı temizleriz, kandili bitiririz, teslim olmaya zorlarız diyenler. Çatışmaların daha çok e, hani muhtemelen düşünüyorlardı. Daha fazla kayıp olabileceğini de düşünüyorlardı ama buna rağmen sonuç alacaklarımdı. varsayıyorlardı herhalde. Yani tamam madem bu kadar büyük bir e, amaç var ortada o zaman kayıpları da göze alırız mı diyorlardı. Biz diyoruz ki hayır. Şiddet politikasıyla bir yere varmanın imkanı yok. Varabileceğimiz tek yer daha fazla şiddet, daha fazla kayıp, daha fazla acıdır. Ve bu bütün dünyanın da net olarak tarihin bütün tarih incelemesinin dünyada gösterdiği, net olarak gösterdiği bir şey, başka bir çözüm olmuyor hiçbir zaman. Yani. Olmuyor. İşte Sri Lanka'da bir çözüm değildi. Yani Sri Lanka'da Tamil gerillalarını, kaplanlarını tümüyle yok ettiğini düşündü tabii, Sri Lanka hükümeti. Ama daha önce bir yazılara belirtmiştim. Bin yıllık bir kim olarak kökleri akutulmuştur. Şimdi e, ve bunu ben söylemiyorum sadece. Sri Lanka e, modelini Sri Lanka'da hükümetin o konseptinin sonuçlarını inceleyen uluslararası uzmanlar e, bu alanda çalışan e, fikir ve bilim adamları söylüyor. E, hani e, bu, Türkiye'de bu işi sonuna erdirmenin başka yolları, barışçıl yolları olduğunu Hükümet de kamuoyu da biliyor. Tecrübe etti çünkü. Müzakereler yapılabiliyormuş. işte görüşmelerle belli anlaşmalara, belli noktalara varılabiliyormuş. Bütün bunları gördük. Şimdi ee, hani acı, biz bu kadar asker öldüren bu, bu kadar işte acımasızca saldıran bir örgütle mi barış yapacağız diyeceksiniz. E zaten anlaşmayı e, silahların susması için anlaşmayı savaştığınız tarafını yapıyorsunuz. Maalesef öyle bu. Yani bu savaşmadığınız tarafla yaptığınız anlaşma savaşı bitirmiyor ki. Evet bugün Oral Çalışlar'da Radikal Diki yazısında İhsan Profesör İhsan Bal'ın bir yazısına değmiş. O da aynı şeyi söylüyor. Yani artık PKK'yı yok edeyim, Kürt sorunu çözeyim bakışının geçerliği yoktur. Kiminle savaştıysan barışı onunla yaparsın demiş ve İhsan Bal da şeyi söylemiş orada da. Ne yani PKK şiddetine kult mu takıyorsun diyecekler elbette hayır diyor şiddet ve terör benim defterimde yok bunca yıldır barış için yazıyorum demiş o da ve Hasan Cemal'in de şeyde ekliyor oral çalışlarda Hasan Cemal'in deyimiyle önce parmaklar titikten çekilmeden Çözüme yönelik daha kalıcı adımlar atmanın mümkün olmadığı da ayrı bir gerçek diye bitirmişiz. Evet, Bakalım şimdi önümde 29 Ağustos 2011 tarihli evet. Habertürk Gazetesi'nde İdris Balla yapılan bir söyleşi var. Onu okuduğumda aslında kanımda olmuştu açık söyleyeyim. Bu kadar hani e, hayata ve gerçeklere uzak, bu kadar soğuk bir bakış, ölümlerin olabileceğini kabul eden ama buna rağmen nihai çözüm yani ki askeri olarak bitirme opsiyonunu ısrarla savunan bir bakış var burada. Ben o zaman da söyledim. Barış yani bugün Türkiye'de anlaşma yani sadece o zaman değil her zaman söylüyorum. Bugün şiddetten sorumlu olanlar bizim söylediğimizi söyleyenler değildir. Bu sorunun şiddetsiz çözülebileceğini görüşmelerle, müzakerelerle çözülebileceğini, silah bırakmanın Ee, pek çok başka yolunun olduğunu söyleyenler değildir bugünkü şiddetten e, sorumlu olanlar. Çünkü onlara göre yani diğerlerine göre bizler böyle yapmakla işte Oral'da söylüyor ya hani peki şiddetini bir parça meşrulaştırmış oluyoruz öyle söylüyorlar. Biz de diyoruz ki hayır. Şiddeti meşrulaştıran asıl kafa budur. Şiddeti tahrik eden budur. Ve bu gerçekliği görmedik görmek istemedikleri sürece de savaşın kayıpların esas manevi sorumluluğu eğer birilerinde olacaksa onlardadır. Şimdi e, hani aylar ve yıllardır yazdıklarımız aylar ve yıllardır söylediklerimiz ortada. E, bizim her söylediğimiz PKK tarafından da zaten öyle çok b, b, b, b, sempatiyle karşılanıyor değil. Tam tersine şiddetle ilgili yazdıklarımız ve savaşın bitme, bitmesi konusunda önerdiklerimiz o tarafta da tepki toplamıştır özellikle hani savaş konseptlerinin yükseldiği zamanlarda evet. ama başka çıkar yolunun olmadığını çıkar yolun diğer çıkar yolun sadece kan ve ölüm olduğunu e, anlatmaya çalışıyoruz tabii ve evet. maalesef hayat sürekli bunu doğruluyor kesin doğrulamazsa başka türlü bitse, bitse bu. Hani bir çözüm bulsa insan bu sorunu ama çözüm olmuyor işte kendi gezegenimizle tek başımıza yaşamıyoruz. Türkiye tek başına bir gezegen değil. Biraz önce sen de söyledin. Dünyada bu tür olayları yaşayan başka toplumlar var. Onların tecrübeleri var. Onların yaptıkları var. Şimdi işte anayasa süreci. Geçen gün Bilgi Üniversitesi'nde bu konuda çok da önemli bir konferans yapıldı. Ben de konuşmacıydım. Hı hı. E, İspanya'dan katılan, özellikle İspanya örneği önemli tabii. meslektaşım meslektaşın e, e, anayasanın yapılış süreciyle ilgili bir noktayı e, hatırlatmıştı. ETA'lar, yani baskı temsilcileri, BASK'ın e, özellikle e, militan temsilcileri e, dışlandılar aslında anayasa yapım sürecinde. İspanya'yı bir anayasa yaptı ama Ee, baskı sorununun şiddet boyutunu, silahlı boyutunu, militan boyutunu bitiremedi. Neden? Çünkü e, kabul etmediler, yani benimsemediler, içlerine sinmedi. O, e, ne, i̇çlerine sinmeyen neydi Baskların Aslında önerilen çözüm e, baskı toplumunun e, e, büyük bir kısmı tarafından kabul gördü. Yani özellik modeli. 1978 anayasası İspanya anayasasında temel ilkeydi. Özellikler anayasası deniyor. O anayasada, da ölümünden 3 yıl sonra yapılan o anayasada eee bölge, bölgesel bir devlet yaratıldı. Özerklik modeli temeline yerleştirildi bu sistemin. Şu ama e, hani bu bu, bu e, o döneme kadar hayır e, 1800'ler hariç e, bas bölgesinin 1800'lerde yaşadığı başka bir sistem var. Onu geçelim ama yani İspanya adı altında bir araya geldiklerinden bu yana elde ettikleri en güçlü statüydü. Basklıların. Evet. Ama sürece dahil edilmemişlerdi. Dışlanmaları söz konusu olmuştu. Talep ettikleri bazı şeyler gerçekleşmemişti. Mesela kendileri için af istemişlerdi. Mesela daha fazla katılım, kendi partilerinin serbest bırakılması gibi demokratik siyaset yolları için talepleri vardı. Ve bunlar gerçekleşmeyince de görüşmelere, meclise, seçimlere katılmadılar. 77 seçimlere katılmadılar. Anayasa e, İspanya'nın genelinde %84 oyla kabul edildi. bask bölgesine referandum boykot edildi. Katılım oranı %44'te kaldı. %44 yüzde %30'ları hayır oyuydu. Çok iyi bir anayasa ama sırf sürece katılmadıkları, tamamen dahil edilmedikleri için tepki gösterdiler basklar ve e, bu şekilde bir protesto ile bu anayasayı benimsemediklerini göstermek istediler. Ne oldu? E, 78'de işte yürürlüğe girdi Aralık ayında anayasa e, Aralık ayının sonunda ve baş işte ancak şimdi silah bırakma aşamasına geldi. Yani ilan ettiler hani artık silah bırakıyoruz. Daha doğrusu silah mücadeleyi terk ediyoruz diye e, öyle gelişme var tam da hani yüzde yüz net görünmüyor henüz ama galiba bu sefer gerçekleşiyor. 34 yıl 33 yıl, sonra. 33 yıl sonra. Şimdi ben de diyorum ki Biz bu çatışma ortamında bu operasyonlar sürerken genellikle operasyonları binlerce Kürt siyasetçi içerideyken şö, bir anayasa yapmaya kalkarsak en ileri anayasayı yapsak bile evet ona bir bel bağlamanın çok... bu, bu en iyi anayasa içerik itibariyle en iyi anayasa bu sorunu çözmeyecektir çatışmaları bitirmeyecektir çok büyük ihtimalle E, o halde hani içerikte neler olduğu önemsiz değil elbette ama süreçte bir e, başka şeye ihtiyaç var bu süreci yürütürken bu süreçte e, her şeyden önce çatışmaların bittiği bir e, durum yaratmak zorundayız geniş katılım, demokratik e, özgürlükler e, bu kadar yani bunların hepsinin sağlanması gerekiyor yani o, doğum ortamının demokratik olması, barışçıl olması gerekiyor. Aksi takdirde bumak e, yani takdirde yapacağınız anayasa e, içerik itibariyle çok demokratik olsa bile, sorunu çözme anlamında etkisiz olacaktır. Çok büyük ihtimalle. Evet, baskı modeli de çok öğretici bu açıdan. Tabii onu getirdiğin iyi oldu. Evet, de bu şekilde başka şeyler anayasayı kal konuşacaktık asıl. E i̇şte AKP'yi anayasayı ya, konuşacaktık AKP ama, zaten hayat hukuk diyoruz. Evet, işte, konuşuyoruz. Son rakam Milliyet internet sitesine göre 24 ölü 18 yaralı. Korkunç bir çatışma olmuş olmalı. Evet. Korkunç bir çatışma olmuş olmalı. Yani şimdi tabii hani bütün kayıtların acısını paylaşıyoruz demek de aslında hani çok zor, onu bile çok zor diyebiliyoruz. Çünkü hakikaten çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yani bunların bu, bu haberleri duymayacağımız günler dilemekten başka bir şey gelmiyor şu an elimizden.